Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Açık Dergi içerisinde yer alan Bağımsızlara hoş geldiniz. Ben Ekmel Ertağan, Bağımsızlar ekibiyle birlikte bu programı hazırlayıp sunuyorum. Bu hafta günseli İbaki ile geçen hafta başladığımız, daha doğrusu daha önce başladığımız etki ve değişim alt başlığı çerçevesinde geçen hafta başladığımız sevgili Çağıl Özdemir ve Eren Arıkan'la Bozcağada Çaz Festivali ve Bergama Tiyatro Festivali üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Bu da bir ilk oluyor. İlk defa bir konuşma ikinci haftaya sarktı. Çünkü Eren ve Çağıl bizim için, bağımsızlar için çok ilginç bulduğumuz konulara değindiler. Ve bizim perspektifimizin aslında, yani belki bunu Eren kuşak farkı olarak yorumladı belki de öyle belki e, kültür sanat ortamının endüstrileşmeye doğru dönüşmesiyle ilişkili bir şey bunları tartışmaya başladığımız için bu konu kendiliğinden uzadı bu hafta kaldığımız yerden devam ediyoruz ben sözü Günseli'ye veriyorum herkese hoş geldiniz diyorum tekrar e, teşekkürler Ekmeğim e, hoş geldin Eren hoş geldin Çal tekrar ee, geçen hafta e, yine bu etki dönüşüm hikayeleri üzerinden başlayan e, sohbetimizde daha oraya gelemeden aslında birçok kavramı konuştuk. E, sizin kendi içinizde bulunduğunuz e, ve yürütücüsü olduğunuz aynı zamanda Bolca'da jazz Festivali ve Bergama Tiyatro Festivali üzerinden çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Şimdi de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çünkü hakikaten tadına doyamadık sohbetimizin sektörleşmeyi konuştuk yerleşmeyi, sürdürülebilirliği konuştuk. Ee, geçen hafta Çağal e, çok güzel çerçevesini çizmişti. Şimdi bu programda Eren'e Eren e söz vererek bahsetmek istiyorum. Belki de Çağal'ın kaldığı yerden Eren de, devam edebilir. Ama öncesinde e, geçen hafta Çağal bir şey söyledi. Biz fikirlerin verilerden daha önemli olduğunu düşünüyoruz demişti. Eren sen de buradan alıp, Biraz e, yine e, yereldeki bu etki dönüşüme bağlayabilir misin Bergama Tiyatro Festivali'ni? Teşekkürler. Tekrar merhaba. Teşekkürler. E, <gülüyor> gerçekten bizim için de ilginç oldu. E, Çal'ın söylediği şey gerçekten e, çok önemli. E, fikirlerin bireylerden önemli olduğu konusu ki bizim için de e, hem Bergamo Tiyatro yani ben Bergamo Tiyatro Festivali özelinde herhalde daha e, özgüvenli bir şekilde ahkam kesebilirim. Ama gerçekten tüm ekip olarak samimi bir şekilde çalıştığımız, samimi bir şekilde oluşturmak için e, hazırlıklarını yaptığımız bir konu var. O da e, bu yapıları, bu organizasyonları gerçekten bireylerden bağımsız, bireylerin e, tabii ki etkileri estetik olarak, yaklaşımsal olarak... Elbette var ve olacak ve her zaman bunun farklı farklı yorumlara açılmasına olanak sağlayacak olan şey tabii ki bireylerin etkisi olacak. Ama kurumsal yapıların ve varlıklarının devamlılığının bir şekilde bireylerden bağımsız hale gelmesi bizim için en büyük hedeflerden bir tanesi. Yani gerçekten bir gün Bergama Tiyatro Festivali'nin Eren Arıkan'dan da bağımsız, Çağıl Özdemir'den de bağımsız hayatına devam ediyor olması ve bu devamlılığı da bir şekilde Bergama'da kurduğu organik bir yapıyla sürdürebilecek olması herhalde gerçekten böyle en güzel hayallerden bir tanesi bizim için. Ki bunu gerçekleştirebilmek için de ee, bir takım adımlar atmaya çalışıyoruz bir takım hazırlıklar yapıyoruz bir şekilde o bir idealse eğer o ideale gidecek yolun taşlarını bugünden döşemeye çalışıyoruz ki bu da aslında sizin de bu e, aynı zamanda programa da konu ettiğiniz hani yerelleşme ve yereldeki etki konusuyla bence çok ilişkili çünkü e, bir organizasyonun bir yapının bir geleneğin bir adetin bir ee, bir alışkanlığın oluşabil, oluşabilmesi için bence e, bir şekilde buna maruz kalan insanların ya da buna etkisi olan ya da bundan etkilenen insanların bir şekilde bunu içselleştirmesi, kabul etmesi ve bunun bir parçası olması gerekiyor. Bir kültür sanat organizasyonunun, bir tiyatro festivalinin e, geleceğini garantileyecek şey bence e, insanların bu işe sahip çıkması. Mesela o noktada Bergama yine çok güzel bir örnek oluyor. Çünkü Bergama bir şekilde Türkiye'nin en eski kent festivaline ev sahipliği yapıyor. Bergama kermesi. E, yaklaşık 90 yılı 90-30, evet yani matematikim çok kötü olduğu için e, bağışlayın ama yaklaşık 90 yılı devirmiş bir gelenekle her sene kesintisiz devam eden bir e, şenlik devam ediyor Bergama'da. Ve bunu sağlayan şey tabii ki başlangıç koşulları başka olsa da bunun devam etmesini sağlayan şey. Çünkü döneminde birçok benzer kermes ve etkinlik olmuşsa da Sadece Bergama'nın devam ediyor olması bu kadar uzun süre kesintisiz bir şekilde yereldeki sahiplenmenin etkisiyle ancak mümkün olmuştur diye düşünüyorum ve öyle olduğunu hissediyorum. Dolayısıyla Bergama Tiyatro Festivali ile de aslında... Yapmak istediğimiz şeylerden bir tanesi, işte bu yereldeki ilişkiyi e, mümkün olduğu kadar güçlü ve etkileşimli hale getirmek. Bununla ilgili olarak Bergamo Tiyatro Festivalini 2018 birazcık daha ilk senesi olduğu için biraz daha farklı ilerlemekle birlikte 2021 ile birlikte mümkün olduğu kadar yereldeki kurumlarla ortak hareket etmeye çalışıyoruz. E, yereldeki sivil inisiyatif, kamu yönetimi, onun dışında platformlar. E, inisiyatifler, e, bunlardan fikir alarak hatta süreç boyunca çeşitli güncelleme toplantılarıyla, ile çeşitli e, periyodik yaptığımız e, buluşmalarla ne yapmak istediğimizi, nasıl yapmak istediğimizi ve nasıl yapmamız gerektiği konusunda tartışmalar yürütürüz ki bu mesela en son e, bu bizim için çok önemli bir adımdı ve çok heyecanlandığımız bir şeydi. Bir şekilde bunu bu sene başarabilmiş olmak bize iyi hissettirdi ve çok güzel çıktılarını da aldık. Festival döneminden bağımsız 18 Aralık tarihinde yani Bergama'nın kışı. <gülüyor> Bergama birazcık da karasal bir iklim. Herhalde en iyi günseli bilir bunu. <gülüyor> Bergama kışında 18 Aralık'ta bir buluşma gerçekleştirdik. Bergama Tiyatro Festivali kış buluşmaları diye. Tek günlük bir etkinlikti aslında ve buradaki temel hedefimiz bir şekilde... Bergama Tiyatro Festivali'nin sadece işte senenin 3-4 günü şehirde bir etki yaratan, bir hareketlilik yaratan bir şey olmanın da biraz daha ötesine çıkartmak ve kışında Bergamalılarla bir şekilde buluşabileceğimiz bir zemin, bir platform yaratmasıydı ve bunu yaratırken de mümkün olduğu kadar Bergamalılardan bir önceki sene festivalde ne yaşadıklarını, ne hissettiklerini, neleri doğru yaptığımızı, neleri yanlış yaptığımızı, neleri değiştirmemiz gerektiğini dinleyebileceğimiz bir ...birebir bir yüz yüze bunları konuşabileceğimiz bir ortam yaratmaktı. Efendim? Ilgili... Efendim? Kesiyorum ama sadece şunu evet. söylemek istiyorum. Sen Aslında sen e, zaten Bergamalısın, öyle değil mi? Şöyle anne tarafından Bergamalı'yayım. Ee, annem üniversite için İstanbul'a geliyor. Sonrasında İstanbul'da doğup büyürüm ben de. Hmm. Ee, sonrasında işte 2014'te ben Berlin'e taşınmamı eş zamanlı artık annemler de e, İstanbul'a, annemle babamla emekliliklerini tekrar Bergama'ya döndüler. Ve şu anda aslında Bergama'da yaşıyorlar. Peki bu evet, sizin dışında sayılır. yerelde nasıl bir yapılanma var? Yani başka... Kim yürütüyor bu festivali? Sen tek başına yapmıyorsun. E, Tree Dotson içinde olduğunu biliyoruz. Yerelde nasıl bir yapılanma var? Şöyle e, bir kere en başından ilk senesinden itibaren Bergama Belediyesi'nin bir etkisi ve katkısı var. E, Bergama Belediyesi'nin hem e, maddi ekonomik katkısı hem de operasyonel katkısı var. Onun dışında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yine ilk seneden itibaren desteği var. Bununla birlikte bu sene Kültür Bakanlığı'nın da desteği oldu. Bunlar bizim aslına bakarsanız birazcık daha kamu kurumu desteklerimiz. Onun dışında yereldeki organizasyonu gerçekleştirirken mesela Berksav denilen bir kurum var. Bergama Kültür Sanat Vakfı. Bu sene onlarla başlattığımız bir ilişki var. Çeşitli operasyonları, çeşitli işleri sağlığı birlikte götürüyoruz. Bu nasıl ortaklıklar? Çünkü her kurumla yaptığımız işbirliği aslında bakarsan biraz önceki sirk mantığındaki yaklaşım gibi yani geçen haftaki sirk yaklaşım gibi çeşitli noktalarda buluşuyor. Onun dışında Bergama'da ne yerde ne gökte derneği diye bir dernek var. Bu dernekle birlikte götürdüğümüz işler var. Bergama'da Güzel İşler Derneği diye bir dernek var. Onlarla götürdüğümüz ortaklıklar ve çalışmalar var. Sarı Denizaltı İnisiyatifi ile birlikte yaptığımız bir takım ortaklıklar var. Bergama'da bu alanda İş yapan, bu alanda bir şeyler yapmaya çalışan birçok kurumla bir noktada ortaklık kurmaya çalışıyoruz. Burada akladıklarım varsa özür diliyorum şimdiden. Ama e, genel olarak e, Bergama'da zaten festivalin organik bir şekilde yerelleşmesini sağlayacak şey de Bergama'nın dinamiklerine bir şekilde entegre olmasını sağlamak. Yani hali hazırda işleyen bir takım dinamikleri e, festivalin kurgusuna dahil etmek. İşte bu mesela Bergama Ticaret Odası'nın da bir noktada bu festivalle ilişki kurulmasını gerekli hale getiriyor. Çünkü e, oteller bizim için çok önemli. Çünkü Bergama'da bir kapasite sorunu yaşıyoruz. E, bir şekilde e, yer bulamadığımız anlar ve zamanlar yaşanıyor. Dolayısıyla ticaret odası ile oturuyoruz ve bu otel kapasiteleri konusunda ne yapabileceğimizi tartışıyoruz. Ama Güzel İşler Derneği ile birlikte gönüllü mantığını, gönüllü eğitimini, gönüllü bakış açısını nasıl dönüştürebileceğimizi konuşuyoruz. Berksav'ın inanılmaz bir arşivi var. Türkiye'nin ilk kamu yararına kurulmuş derneklerinden bir tanesinden dönüşen bir vakıf Berksav. İlk önce dernek olarak kuruluyor, sonra vakfa dönüşüyor. Mesela inanılmaz bir arşivleri var elinde ve Bergama'da 1940'lardan 50'lerden başlayan tiyatro geleneğini, devam eden tiyatro geleneğini gösterdiğimiz bir e, fotoğraf sergisi gerçekleştirebiliyoruz onlarla gibi gibi aslında çeşitli kurumlarla çeşitli alanlarda o işbirlikleri ortaklıklar gerçekleştirmeye ve bunu sistemli hale getirmeye çalışıyoruz aslında. Teşekkürler Eren. Aslında hani Bolca'da jazz Festivali'nden farkı da bu biraz belki de. Yani hem e, burada yüzyıllardır süren bir izleme kültürünün devamı var. Hem sen zaten Bergamalı'sın. Dolayısıyla daha farklı bir... E, e, aynı zamanda ortaklıklar anlamında da yerel içine katarak e, devam ediyorsunuz. Bu anlamda e, Bozca'da Caz e, Pestiveri'nden biraz ayrılıyor. E, ya yani Ben e, son olarak sana şey de sorabilirim. E, geçen hafta Çağal'ın bahsettiği bu e, erişilebilirlik, toplusal cinsiyet eşi, eşitliği gibi konularda da e, yine e, aynı şekilde hak temelli konulara odaklanıyor musunuz sizce? Buna, buna da böyle çok kısa değinebilirsem süremiz de azaldı sanıyorum. Tabii. Ee, şöyle özetleyeyim, hani Bergamo Tiyatro Festivali'nin 2021'de odağını aldığı dört ana konu vardı. Yerelleşme, sektörleşme, gençler, çocuklar ve kültür sanatın herkes için erişilebilir olması. Ee, bu konularla ilgili aslında Bergamo Tiyatro Festivali programını oluştururken, içeriğini oluştururken e, geçirdiğimiz filtrede bu meselelerle bu yaptığımız işler ne kadar konuşuyor, ne kadar bu söylemi anlamlandırabiliyoruz ve altını doldurabiliyoruz oldu. Bu noktada zaten e, Çağıl'ın da söylediği gibi yani e, cinsiyet eşitliği bir şekilde bizim hem doğal olarak e, içselleştirerek aksiyonlarımızda e, bir şekilde yer alması için çaba gösterdiğimiz bir e, konu ama onun dışında da e, bir şekilde Bergama Tiyatro Festivali de aslında e, yine kadın yöneticilerle yönetilen e, ekibinin yüzde sekseninin kadın olduğu bir e, festival. E, bunun ama yani bu böyle bir e, tercih. Tabii ki bir şey var, bu bizi mutlu ediyor ama bu aynı zamanda bir şekilde e, gerçekten doğal sürecinde de bu şekilde gelişti. E, ve bu bizi aynı zamanda mutlu da ediyor gerçekten. E, teşekkürler Eren. E, ya buna da böyle ek yaptıktan sonra tiyatro niye tekrar Çağla dönebiliriz belki? Çağla yine geçen hafta, öncelikle mesela yata örgütlenmeden bahsettin, biraz daha kendi... İçinizde yaptığınız ort ortaklıklarda e, ne gibi bir e, örgütlenme yapısı var? Yani yatay örgütlenme var evet ama mesela ne gibi e, tool'lar kullanıyorsunuz diye sorabilirim belki de. Nasıl o iletişimi sağlıyorsunuz? Bence çok güzel bir konuya girdik. E, bizim de son dönemde oldukça nasıl daha da geliştirebiliriz diye kafaya olduğumuz bir kısım bu. Ee, geçen hafta bahsettiğimde bu yapılarla ilgili aslında şuna da değinmiştik. Yani şu anda Bergama Tiyatro Festivali ve Bozcalı Jazz Festivalini farklı ortaklıkları sebebiyle iki ayrı inisiyatif gibi konuşuyoruz. 3DOT ortak noktası olabilir ama bizim yaklaşımımız Bozcalı Jazz Festivali'ni bu ekip yapıyor, işte Bergama Tiyatro Festivali'ni bu ekip yapıyordan bir tık daha da ötede. Bence bu yaklaşım sebebiyle öncelikli olarak pek çok e, anlamda ayrıştığımızı düşünüyorum. E, buradaki konu birazcık böyle bizim özellikle dikkat ettiğimiz, biz birbirimizi sürekli etkileyen ve geliştirdiğimiz fikirler sebebiyle de etkilemeye devam edeceğimiz bir ekibiz aslında. Bunun işte kim kimmiş, kimin nasıl bir şirketi varmış, kim ne yapıyormuştan bir tık daha ötede bu insanların öğrenim süreçlerini aslında birlikte devam etmeye karar vermelerinden geçtiğini düşünüyoruz. O yüzden de burada biriken bütün bilginin, Hepimize dağılması adına öncelikli olarak yaptığımız şey bence iletişimimizi kuvvetli tutmak. Yani benim e, hani bu anlamda söyleyebileceğim en önemli şey bu. Biz ekip olarak e, bunun hani küçük ekipler de olabilir. Büyük bir aileden bahsediyoruz. Onu da düşünebilirsiniz aynı şekilde. En önemli e, ve dikkat ettiğimiz şey herkesin birbiriyle kurduğu ilişkinin bir kişi ya da bir departman ya da bir şirket üzerinden kurmaması üzerine aslında. yani Eren Bergama Tiyatro Festivali'nde daha ön, öncül olarak lideri olduğu için oralarda gezinse de işte Eren'in atıyorum Bolcada Jazz Festivali'nde zaten Gizem arkadaşlığı bizim üzerimizden gelişmemiş bireysel ilişkileri olan insanlar bunlar ama iş anlamda da bilgileri, e, deneyimleri, alışveriş olarak sürekli e, paylaşan ekipler yaratmaya çalışmak. Bu bence kültürel olarak dikkat ettiğimiz bir şey e, ve bunun çok büyük bir faydası olduğunu düşünüyorum. Farklı yerlerden çalışan ekipleriz. Bu çok e, farklı bir durum. Yani şöyle de bahsedebilirim. Biraz önce birazcık açtım ama mesela Tridots'un girişimi, e, Tridots'un orta aldığı girişimlerden bir tanesi Bursa'da son dönemde pandemi döneminde doğan hatta Evre diye bir e, girişimimiz var. Üç ortaklı bir yapısı var onun da. Mesela evredeki işte lideri Mustafa ise Mustafa'nın Eren'le ilişkisi ya da Mustafa'nın Gizem'le ilişkisi ya da Mustafa'nın işte benimle ilişkisi biri üzerinden ya da kurum üzerinden değil de biraz birlikte neler yaratabiliriz üzerinden geçiyor. Dolayısıyla bu konuda hem uzaktan çalışan ekipler olarak hem de bu paylaşımı açık ekipler olarak yaptığımız şey tabii ki tool'ları senin az önce söylediği gibi nasıl daha iyi kullanabiliriz üzerine. Bunun için yaptığımız düzenli olarak toplantılarımız var. E, işlerimizi geliştirebileceğimiz işte proje yöneticisi olarak kullandığımız programlarımız var. İşte artık WhatsApp'tan kurtulalım dedik yani bu hepimizin ortak kararıydı. Çünkü artık hani annem mesaj attığında işte WhatsApp'a bakmak istemediğim bir noktaya geldim bir süre sonra. Atıyorum daha çok e, doğrudan mi hani mail üzerinden değil de uzun uzun değil de anında cevap almam gereken şeyler için kullandığımız başka bir tool var. İşte bütün biriktirdiğimiz bilgiyi bir yerde toplayalım diyoruz. İşte drive kullanıyoruz gibi gibi aslında şu an içinde bulunduğumuz koşullarda pandemi bunu bizim için çok değiştirmedi. Çünkü biz öncesinde de farklı yerlerden çalışma ya açık ekiplerdik. Ve pandemi de o yüzden bizi çok zorlamadı. Çünkü zaten bu pratiğimiz vardı diyeyim. Ee, biraz böyle bunları nasıl daha iyi geliştirebiliriz. Ama tabii ki bu yetmiyor. İşte ben şu an İstanbul'dayım aslında. Berlin daha çok Berlin merkezde olmak üzere yaşıyorum. Ama işte tek sebep kanlı canlı. işte ekiple birlikte vakit geçirmek. Ve o e, zunda geçirdiğimiz vakitlerde yaşayamadığımız paylaşımları yapabilmek. İşte ekibin işte nasıl söyleyeyim. Sadece iş içerisinde birlikte paylaştığı ya da işte toplantılarda birbirini tanımasının dışında dış alanlarda nasıl vakit geçirebiliriz ya da bunu nasıl sağlayabiliriz üzerine de ciddi mesai mesela Bu da çok önemli bir şey. Dolayısıyla hani belki bu şirketleri hani tırnak içerisinde aslında bu şirketler değil bu aileyi diyebilirim. Bir arada tutan en önemli şey herkesin zaten buna açık olması ve bununla ilgili olarak da bir katkı sağladığımı düşünmesi bence. Yani konu Herkesin bir parçası olduğunu hissedebildiği bir yapı kurmak. O yüzden bizim için bu kurum kültürleri, artık kurum modelleri, insiyet inisiyatif mu deriz, bizim için çok bir önemi yok. O yüzden şirket demenin de bir önemi yok. Ee, bu kültürü nasıl geliştirebiliriz ve herkesin bu bütünün bir parçası olduğunu nasıl hissettirebiliriz üzerine kurulu aslında. Yani Yaptığımız işleri de görünce e, Çağal ve Eren e, demek ki bu bunlar uygulanabiliyor ve gerçekten de çok başarılı sonuçlara ulaşılabiliyor diye düşünüyorum. E, bu e, hani bir aile çatısı altını düşündüğünüzde bu e, kullandığınız suların da işlerlediğini görüyoruz. E, Ekmen senin eklemek istediğin bir şey var mı? Sadece şeyi düşünüyorum, yani her şey bir iş planıyla, iletişim bile bir plan ve programla gidiyor ya, Şeye çeşitli ihtimallere açık olmak nasıl sağlanabilir böyle bir yapı içerisinde? Ya da mesela biz şeyi de konuşuyorduk, hakikaten bunları tartışmak için soruyorum size. Yani biz bağımsızlar mesela bir yandan da kurumsallaşmaması, yani o bağımsızların o ihtiyaç ortaya çıktığında doğmaları, belli bir ihtiyacı karşılamaları belki bir süre sonra da, Yok olmaları çünkü bağımsızların kurumsallaşması aslında o sektörleşmeyi de getiriyor ve o zaman katı bir yapı ortaya çıkıyor kültür sanat alanında da. Gerçi hiçbir zaman çıkmayacak çünkü bu sözünü ettiğimiz bağımsızlar her zaman var olacak. Yani belli bir ihtiyaçla ortaya çıkıp belki de misyonunu tamamladığında yok olan. Dolayısıyla aslında burada böyle bir rutin bağımsızların bağımsızlığın doğal yapısı içerisinde de var aslında. Yani sürdürülebilirlik bir yandan iyi bir şey olduğunu söylüyoruz. Bir yandan da e, belki işte belli bir perspektifte gerekli bir şey değil. Yani birazcık e, çağıl eleştirel perspektiften bak. Tamam sizin dönerinizi anlıyorum. Sizin kurduğunuz bir business model gibi geliyor bana. Bunda da kötü bir yan görmüyorum. Yani bu, bu, bu eleştiren anlamda söylemiyorum. Ama başka bir taraftan bakınca siz nasıl görüyorsunuz? Buna ben yanıt veriyorum galiba. Da. <gülüyor> yani nasıl istersen. Ee, şöyle, ben buna eleştirer bakmayı her zaman e, çok faydalı görüyorum. Çünkü bence kurulan modeller illaki e, en optimum ya da en ideal modeller olmuyor. Bunlar bizim süreç içerisinde kolektif bir şekilde geliştirdiğimiz modeller aslında. Ee, bunun zorluğu şu olabilir, bence oradaki temel mesele insanların kendi varlıklarını ya da kendilerini dünya üzerinde konumlandırdıkları ve belki biraz daha egosantrik bir yerde eğer bir paylaşım alanı yaratmaya çalışıyorsa kendi fikirleri üzerinden bunları yaymak gibi o zaman zaten bizim modelimiz de işlemezdi. Yani konu burada aslında pek çok anlamda farklı insanların ama benzer vizyonlara sahip insanların bir araya gelmesiyle oluşmuş bir aslında business modellerini söylediğinde ama belki de bir kültür diyebilirim ben. Çünkü gerçekten bu da bir kültür olarak değerlendirilebilir. Evet Ebeştiren evet. Belki baktım. business model dememek lazım. Haklısın. Evet orada bir model var ama... Hı hı. E. Ee, bunun zorluğu şu olabilir. Ee, i̇şte yarın biraz önce bahsettiğim gibi hani fikirler bireylerden daha önemli kısmı. Yarın Three olmayabilir. Yarın Bergama Tiyatro Festivali olmayabilir. Yani bunların hepsi ismi olan şeyler. Aslında bizim yapmak istediğimiz bir takım şeyler var ve birlikte... Benzer şeyler yapmak isteyen ya da aynı hayali kuran insanların bir araya getirdiği bir topluluklu. Sürdürülebilir olması demek ne demek? Sürdürülebilir olması birlikte bir şeyler üretmeye gönüllü olmuş bir ekibin aynı zamanda kendilerinden bir şey katabilecekleri ve bu yapıdan fayda sağlayabilecekleri ortamlar geliştirmek. O yüzden ben bunu bir şey anlamak problematik bulmuyorum Yarın ben de gidebilirim, yarın başka bir şey de kurgulamak isteyebilirim. Yarın bu kurumların hiçbiri de olmak zorunda kalmayabilir. Dolayısıyla buradaki hani katı bir şekilde evet bütün bu fikirler işte bizim kurduğumuz ve kesinlikle 50 yıl sonra da baktığımızda bizim düşündüğümüz ya da bizim hissettiğimiz gibi olmak zorunda gibi bir düşünceden kendimizi özgürleştirebildiğimiz için bence bu konular şu an bizim için sürdürülebilir. Harika, teşekkürler. Teşekkürler. Eren son olarak senin eklemek istediğim bir şey var mı süremiz bitmek üzere? Çağıl'ın söylediklerine gerçekten katılıyorum ve e, çok önemli buluyorum. O yüzden çok üzerine söyleyebileceğim bir şey yok. Sadece kendi perspektifimden şöyle özetleyebilirim. Bu yaşadığımız süreci e, değerlendirirken, tanımla tanımlarken eleştirel bakmak bir e, tercih değil, bir ihtiyaç bence bizim için. Çünkü attığımız her adım, e, uygulamaya çalıştığımız her konu e, ya da e, uygulama bir noktada dinamik bir süreci ve dinamik ilişkileri kendi içinde barındırıyor. Dolayısıyla e, sürekli hem kendimizi eleştirmeye, hem yaptığımız işleri eleştirmeye, e, hem de farklı fikirleri, farklı düşünceleri duymaya ihtiyacımız var bence. Bunun e, zeminini arttırmakla ilgili bir e, konu var ve belki bunu birazcık daha hani e, eleştirmek gerekirse belki bunu birazcık daha nasıl sistemli hale getirebiliriz noktasında daha fazla vakit harcamamız ve daha fazla kafa yormamız gerektiğini düşünüyorum. E, çünkü e, gerçekten geri bildirimler insanların e, yaklaşımları ve insanların perspektifleri e, bu anlamda e, değerlendirmemiz gereken, değerlendirilmesi gereken konulardan bir tanesi diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Günseli herhalde vaktimizin sonuna geldik. Evet, bitti. Gülseli Bayki ile etki ve değişim Alt başlığıyla sürdürdüğümüz programların bir tanesinin daha sonuna geldik. Bu geçen hafta başladığımız Bergama Tiyatro Festivali ve, Bo ve Bozcaada Jazz Festivali çevresinde e, sevgili Çağıl Özdemir ve Eren Arıkan'la aslında giderek bağımsız kültür sanat alanında çalışma modellerine, bağımsız yapılar üzerine farklı bir perspektiften bakmaya çalıştığımız, baktığımız bir program dizisi oldu. İki dizilik bir program oldu. Sevgili Çağıl, Eren çok teşekkürler. Günsel'i çok teşekkürler. E, haftaya yeni bir programda görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Kalınız. Biz teşekkür ederiz. <gülüyor> Kolay gelsin. Görüşmek sağ üzere. üzere. Hoşçakalın. Herkese iyi akşamlar. Bağımsızlar Kültür sanat sahnesinin görünmeyen yüzü Hazırlayan ve sunan Ekmel Ertan